Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Ben programcılardan Derya Tolgay. Her bireyin hayatlarımıza sebatla çalışarak ve iyilikle değiştirebileceği gücünü bize gösteren kıymetli konuklarımız var bugün. İki kişiler ve her ikisinin çabaları da bireysel. Bugün onlarla işte Marmara'yı, Ergene'yi, Müsülaj'ı ama özellikle de Ergene Derin Deniz Deşarjı, Defne Kor Yürek ve İzalleri Coşkun bugün konuğumuz oluyorlar. Anonim şirketini konuşacağız ama ben kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani Isranca Dağları'nda doğan ve işte 283 kilometre uzunluğundaki bu Ergene Nehri Meriç Nehri ile birleşerek önceden Saros Körfezi'ne dökülüyordu. Yani bu Kuzey Ege'ye boşaltılan bu atıklar daha sonrasında yeni bir tesisin kurulması ile bildiğiniz gibi Marmara'ya akıtılmaya başlandı. E, bu e, esasında arıtılmış gibi söylenen ama arıtılmamış suyun Marmara'ya e, deşarj edildiği tarihte de e, muazzam bir e, müstilaj patlaması oldu. 2020'ye e, geliyor tarih. E, bu bölgede 1,5 milyon insan yaşıyor e, Ergene Havzası'nda ve e, bölgede de 2 bin küsurdan fazla e, OSB firmasının Marmara'ya akıtılan ve adeta böyle halın altına süpürülen e, tehlikeli ve zehirli atık sularının da Marmara'yı öldüreceğini e, birçok kişi söyledi. E, hepimiz ama özellikle çocukların türlü hastalıklara yakalanmasına, işte bizlerin erken e, ölümüne, Marmara'nın zaten öleceğine, biyoçeşitliliğinin e, kaybına... Uzun seneler önce bilim insanları tarafından anlatıldı, raporlandı, işte raporlar meclise gitti. Yani burada belki saymamız da gerekebilir. Çünkü işte Barolar Birliği, Türkiye, Tekirdağ Barası, Kırklareli Barası, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası, Ergene Platformu, Trakya Platformu, Marem bütün bu çalışmaları yaptı ve ikazlarında bulundular. Sahada incelemeler yaptılar. Dört senesinde de bir basın açıklaması var. O günde bugün olacakların hepsi tek tek anlatılmıştı. Bunları ben bir parantez açacağım. Dünya Mirası Adaları'nın Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından sevgili dostlarımızın da verdiği linkleri buradan paylaşıyor olacağız. Gerekli bilgileri buradan ulaşabilirsiniz. E, ve 2017'de de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işte bu Tekirdağ Valiliği'nin koordinatörlüğünde tüm bu uyarı ve raporlara rağmen Ergene Derin Deniz Deşarj Anonim Şirketi işlemlere başladı. Ve e, burada şimdi ben e, Defne'ye sözü bırakmak istiyorum. E, Defne senin... E, ee, şöyle yapayım. İlk önce istersen kısacık seninle ilgili bir bilgi vereyim. Ee, <gülüyor> Neden olmasın? Olur mu? Böyle aldır aldır ben ama. Çok normal, lütfen. lütfen. <gülüyor> Çünkü 25 dakikamız var ya. <gülüyor> Şimdi e, Defne'yi çok iş tanıyor ama ben kısacık kısacık özetliyorum. Türkiye'nin ilk slow food uluslararası Konsev kendisi. Aynı zamanda fikir sahibi damakların da kurucusu. E, WWF Mitevelli e, Heyet Konsev üyesi. Ama e, en çok e, Mutluköy Konuk Evi programı e, şu anda çok aktif ve ayrılık iklim atölyelerini yürütüyor. Yani tek başına ordusun desek olur galiba. Estağfurullah. <gülüyor> anca, anca beraber, ancak omuz omuz Mutlaka tabi ama e, konu hakkında senin de yoğun çabaların var. Yakın zamanda da yazdığın bir e, dilekçe var. Ben sözü tamamen sana bırakayım ve sen bizi lütfen aydınlat biraz. Aslı derya gayet güzel özetlediniz. Yani bu, bu zaten yeni bir durum değil. Ama son bir on yıla baktığımız zaman evet hikaye Tekirdağ Edirne e, pardon Tekirdağ Ergene derin denizde şarj ahşeyle böyle bir güzel fiyonslu şeye dönüşüyor, hediye paketine dönüşüyor. E, doğru 2014 yılında rapor haline getirilen ve meclise de getirilen basın açıklamasının ötesinde Türk Tabipler Birliği'ni ve Türkiye Barolar Birliği'ni içeren bunlar e, memleketin e, hatta sayılır büyük e, sivil şeyleri e, kurumları e, ve arkasında Marem gibi bir araştırma ekibinin olduğu 50 yıllık Marmara datasına sahip bir araştırma ekibinin olduğu onun altında evet biliyorum devlet bizimkisi çok da ciddiye almadı ancak platformlar bağlamında son derece geniş sivil toplum kuruluşlarını bünyelerinde toplayan onların sözünü iletmeyi sağlayan hem Tekirdağ şey platformu hem Ergene platformu bunların da katılımıyla hazırlanan bir rapor var. O raporda bugün yaşadığımız her şeyin gelmekte olduğu çığlık çığlığa anlatılmış Datasıyla konulmuş şu şu şu devam ettiği takdirde böyle böyle böyle olacak diye altıda çizilmiş. Hı hı. Ee, bunun tabii bir de ilk atmanı daha var onu da hatırlatmak istiyorum. Bülent Şık hatırlayacaksınız hatta dava konusu oldu çünkü haysiyetli bir bilim insanı olarak parçası olduğu bir araştırmanın sonuçlarından kamuyu tehdit eden sonuçlarından kamuoyunu bilgilendirmemeyi şey yapamadı sindiremedi hı hı. içine. Hatırlayacaksınız 2011-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir araştırma var. Bu araştırmanın başlığı da Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerinin etkilerinin değerlendirilmesi. Bunun içinde de Ergene'den özellikle bahsediliyor. Dilovası ve Ergene bu raporda devasa bir yer kaplıyor ve çok iyi biliyoruz ki olağanüstü sağlıksız bırakın denize boşaltılmasını Ergen'in suladığı topraklardan pirinç yiyor olmamızın bile karşılığını daha kuşaklar boyunca sağlık olarak etkisini göreceğiz. O toprakların verimliliğinde göreceğiz, yetişenlerin zehirinde göreceğiz. Şimdi durumu Hı. bir kere buraya böyle koyalım. 2014 yılındaki raporu önemli çünkü bu rapor aslında şu anda muhalefetteki bütün partilerin 6 tane büyük parti sayıyoruz değil mi bir ittifak kurarlar mı acaba bu e, şeye idareye bu yönetime karşı bir ses olabilirler mi acaba diye bu 6 tane siyasi parti oylarımızla bir biçimde varlık gösterebilen milletvekili sahibi olacak veya olmuş olan siyasal şey e, erk diyelim evet çünkü siyaset bir erk meselesidir bir iddia meselesidir ee, bu, bu hiçbir parti 2014 yılında ya size kapı gibi dosya vermişiz. Bakın şu şu araştırmalar var. Bunun olacağını söylemişler. Neden hiçbir şey yapmadınız ve bugün bunun olması karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düsükte kol kola girip yüzeysel bir temizlik yapıp ondan sonra da her şey bitti. Her şey güllük günlük diyorsunuz. Bu nasıl bir had bilmezliktir? Kimsiniz siz diye bu soruyu sormuyorlar. Ben pratik bir şey yaptım. Çünkü bu soruyu, evet bir siyasi iddiası olan varlığın soruyu sorması bu şekilde olabilir. Yani <gülüyor> kim? Vatandaş koltuğumdan öyle soramıyorum. Ben pratik bir şey yapmayı denedim. Acaba dedim bu e, Tekirdağ Ergen'e, Derin Denizde Şarj AŞ onların şirketinin hı hı. E, yönetim kurulunun başındaki şimdi İstanbul valisi olan üst düzey memurumuz, üst düzey devlet memurumuz. Yani bizim vergimizle sadece maaşını vermediğimiz, e, emekliliğini de garanti ettiğimiz, dolayısıyla ailesini de desteklediğimiz bu üst düzey memurun bir anonim şirketin yönetim kuruluna başkanlık etmesi acaba mev şeye, var olan mevzuatı uygun mu diye sordum Cime'ye. Tecrübem öyle diyor ki bana, buna cevap almayışmış sebebi İçişleri Bakanlığı'nda Dilekçem'le karşılaşan memurun ya yani şimdi ben buna evet uygundur desem hayır mevzuatta böyle bir şey yok. Hayır diyecek o zaman mevzuatta bunun yasak olduğunu da yazan yok. Duruma bağlı, iktidarda kimin olduğuna bağlı. Ne kendim yakayım ne bu kadını deyip cevap vermemiş oldum. Ama bu kadar da meçhul bir yer değilse Vana yani Ergene'nin Marmara'ya dökülmesinin son noktası. Vana bu anonim şirketlerinde ve hala akıyor. Kaç Hala gün oldu? Sen verelim. Aylar oldu, aylar oldu, aylar oldu, aylar oldu. Aylar oldu. O, evet. Tabii, tabii, Aa, cevap da gelmeyeceği e, belli. E, o, Gibi belli, sanki. Evet. Tabii, Fakat tabii, bir zorunluluk ben... da var, değil mi? Yani cevap da vermek zorunda esasında. Böyle Şimdi bir dilekçenin biraz numarası biraz var, daha daha. var. Birazdan izah paylaşacağız. Tamam. Ee, biz bunu açıkçası becerebiliyor muyuz? Acaba hukuki hmm. yollarla sorabiliyor muyuz? Hmm. Cimeri aslında ben başlattım çünkü. Günün sonunda Marmara yok olan canlı varlığımızın sadece bir tanesi. Yani siz bunu Artvin'den Antalya'ya, Menderes'ten Gediz'den, Van'a, Van, Van Gölü'ne bir sürü yere konuşabilirsiniz. Müthiş bir eko kıyım söz konusu. Bu eko kırımın çok iyi bir örneği buradaki bir tartışma olabilir. Yani insanın yarattığı bu rezalet, Milyarlarca küçük canlının kıyametine neden olur ve e, kendimizi odağa koyduğumuz için onu da ihmal etmeyelim. İnsanın çocuklarının kuşaklar boyunca çekeceği bir e, facianın da parçası olurken hukuk nasıl buna bir şey olmaz, alet olmaz dengeyi, adaleti tesis etmekte. Biz bunu konuşmak, denemek zorundayız değil. Ee, İzhan'la küçük küçük tartışmaya, konuşmaya nereden acaba işin ucunu tutarız demeye başladık. O yüzden bu soru önemliydi. Yoksa evet. ne önemi var açıkçası değil mi? Yani müsilaj olmuş, besbelli bir rezalet var. Bunun durdurulması gerekiyor. Aslında tek çözüm de bu. Evet, aslında o günden bugüne tek bir iskide dahil olmak üzere hiçbir işlem yapılmadığını biliyoruz. Doğru. Üst Peki. temizlemekten, yüzey temizlemekten, süpürmekten Evet. Önce. Evet. Ee, ama onun yerine bir şey yapıldı. Çevrede, e, Çevre ve Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı'na bütün her şey verilerek Marmara'ya kayyum atandı mesela. Böyle bir işlem yapıldı. Neyse bu konuyu sorun da devam ederiz. Sevgili Derya, kültür hangi bakanlığın altında? Yani bu da bizi çok etkilemiyor. Yani günün sonunda ben bu bakanlıklar üzerinden konuşmak istemiyorum. Bizim hukuki olarak ya bir zafer ya bir mağlubiyet alıp buradaki meselede... E, Adaleti nasıl test edeceğimizi konuşmaya başlamamızın vakti geldi geçiyor. Bu artık şu bakan gelince temizlenir, bu bakan gidince olur. Bari yeni bir masa açalım, şöyle bir genel müdürlük olsa olur mu gibi bir şey değil. Bu cezalandırılabilir bir meseleye dönüşmek zorunda. Evet, biz de sivil olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte sivil olarak sevgili... E Doktor İzel Levi Coşkun'da e, neler yaptığını bize anlatacağız. Biliyoruz, tanıyoruz onu. E, her zaman e, eli taşın altında. E, tekrardan ben her ikinize de hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet İzel. E, Ergenenin zehirli suları marmaraya akmasın, vana kapatılsın, derin deşer, doldurulsun. Change.org'da kampanyayı başlattın. Epey uzun da e, süredir güncelleyerek onu e, devam ettiriyorsun. Takip ediyoruz yakında. Ama ben de yine kısacık senin bilgilerini aktarmak istiyorum. Çok çok kısaltarak. Kurumsal sürdürülebilirlik konulu tezinde Marmara Üniversitesi pazarlama bölümünde e, doktor oldun. Marmara Üniversitesi'nde girişimcilik dersi vermektesin. İş insanısın. TÜSİAD ve daha birçok dernek, işte, sivil toplum kuruluşunda aktif rol e, alıyorsun bize de desteğin var biliyorum her yerdesin adeta ama kendi mesleğin muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık şirketin olan Mazeras dengeleri de hem CEO hem de kurumsal sürdürülebilirlik elçisi olarak görevin devam etmekte çok yakın zamanda da yeni bir kitabın çıktı tam da bu konularla ilgili lütfen bize azıcık ondan da bahset belki daha sonra bu konuya gireriz evet evet çok çok teşekkür ederim Derya e, Defne'ye güzel anlattın konuları. E, açıkçası e, kitabımda e, kısaca şunu söylemeye çalıştım. E, biz maalesef e, iş dünyası olarak şu anda yaşadığımız krizde e, çok büyük bir etkimiz var. Ve e, bu etkinin temelinde de e, biraz önce yine Defne'nin bahsettiği gibi adaletle ilgili bir problem var. Nedir bu? Biz hem iş dünyasında yaptığımız işlerde hem de kendi aramızda tam topluma karşı hem birbirimize karşı hem diğer şirketlere karşı maalesef adaletsiz bir biçimde davranıyoruz. Ve bu da bizi çok büyük bir krizin içine soktu ve ben iş dünyasında özellikle bu işe yeni girecek olan gençlere biraz ışık tutabilmek amacıyla gerçekten sürdürülebilirlik nedir? E, büyümek mi karşılığında e, gelişmek ya da kalkınmak mı, e, para ile her şeyi ölçmek mi yoksa başka parametreleri kullanabiliyor olmak mı, kar optimizasyonu mu yoksa kar maksimizasyonu mu gibi rekabet mi paydaşlık mı gibi kavramları anlatmaya çalıştım. Bunları örnekleriyle e, sunmaya çalıştım. Ee, ve konumuz olan Marmara ile ilgili de böyle küçük bir e, bölüm var bu kitabın içinde. E, kısaca bu şekilde e, anlatabilirim. E, süreklilik tarafına değil gerçekten sürdürülebilirlik tarafına samimiyetle e, yatırım yapmamız gerektiğini ve bu işin de şirketin başında bulunan yöneticilerin e, sorumluluğunda olduğunu herkesin bir an önce Sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bahsi geçen 17. maddede olduğu gibi işbirliği içinde aksiyona geçmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Kısaca böyle diyebilirim Derya. Çok teşekkürler. Peki o zaman imza kampanyası ile ilgili çalışmaya ne, neden gerek duydun ve bu süreçte neler yaptın? Valla şimdi şöyle e, bu Marmara Denizi e, ile e, aramda böyle aşk gibi bir bağ olduğunu düşünüyorum. E, bana sordukları zaman her zaman ben Burgazlıyım, Adalıyım e, derim. Çünkü e, rüyalarımın e, geçtiği, kalbimin attığı yer orasıdır diye nitelendiririm. E, Marmara Denizi'nin e, benim çocukluğumdan beridir e, yaşamakta olduğu süreci e, her e, yıl gözümle görerek görüyorum. E, Böyle içimde hissettim, ee, birebir şahit oldum ve maalesef e, şu e, yani bu e, işte Bedrettin Dala'nın döneminde başlayan e, bu e, derin deşarj hikayesiyle birlikte işte toplu balık ölümlerinin olduğu, denizi renk değiştirdiği, elimizi denize soktuğumuz zaman, elimizi göremediğimiz zamanlardan şu son zamanlara kadar e, ki olan süreci e, birebir gördüm. Ve bu noktada da e, birdenbire geçen sene işte Kasım ayı, Aralık ayı gibi hafif hafif başlayan e, müsilajın e, nasıl patladığını e, gördüm. İçim böyle yandı ve anlamadım. E, ne oluyor? Yani, yani denizde evet problemler vardı, derinde şarj problemdi, işte mercanlar e, sıkıntı yaşıyordu, balıklarda oksijen azalması vardı, balıklar ölüyordu, azalıyordu falan filan ama... Yani bir anormal bir şey oldu birdenbire bir şey değişti ne oldu ne oldu ve bunları araştırırken birdenbire gözümden kaçmış olan bir konuyu fark ettim Ergen'e ve hmm. Ergen'e'nin işte uzun uzun anlatmayayım bu Şafak projesiyle birlikte işte inşaat aşamasının son noktaya geldiği ve bir bölümlerinin Kasım ayı itibariyle Kasım 2020 itibariyle açıldığını ve Tekirdağ önlerinden 4,5 kilometrelik bir boru ile bütün Ergenedeki organize sanayi bölgelerinin toplanmış olan atığının işte 46-47 metre derinlikten denize bırakıldığını öğrendim. Öğrendiğim zaman tüylerim diken diken oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Ve şunu düşündüm. Dedim ki ben sade bir vatandaş olarak ben bunu bilmiyorum Peki başka insanlar da bilmiyor. Dolayısıyla ne yapabilirim? Oturup kafamı duvara vurup aman tanrım ne oldu diyeceğime bu bilgiyi ben herkese paylaşayım dedim. Ee, hakikaten de söylediğim birçok insan bundan haberdar değildi. Ee, ve e, senin de bahsettiğin bir e, şirketin de bu Vana'nın... Yani Tekirdağ Ergen'e Derin Deşarj, Derin Deniz Deşarj AŞ diye bir şirketin elinde de bu işin manasının olduğunu öğrendim. Bu doğrultuda bir kampanya başlattım. Yalnız bu kampanya sadece Ergen'e Derin Deşarj'ının durması için değil, bu atık su kanununun bir şekilde değiştirilerek bu derin deşarjın da önüne geçilmesini öğrendi istiyorum yani asıl şey bu çünkü bir sürü sadece Marmara'nın bir sürü yerinde derinde şarjlar yapılıyor göllere derinde şarjlar yapılıyor ve bizim sürdürülebilirlik dediğimiz gelecek bu karşı olan sorumluluğumuzda ne yazık ki burada kilitlenmiş oluyor biz o sorumluluğu yerine getirememiş oluyoruz kısaca böyle. Peki İzer burada şöyle bir herkesin herhalde kafasında şu uyanıyor yani bu su madem aratılıyor. Neden tekrar olduğu yerde kullanılmıyor da mesela Ergen'e olduğu gibi büyük bir maliyette 50 kilometre uzağa taşınarak Marmara'ya veriliyor? Yani o zaman arıtılmıyor mu? Maalesef çünkü bu şirketin kuruluş ana sözleşmesine baktığımız zaman orada ilginç bir madde var. Diyor ki amaç ve konu başlıklı üçüncü maddesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda arıtılmış suyun renksizleştirme parametrelerini sağlamanın arıtma maliyetini iki katına çıkaracağı hesaplandığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bilim Teknoloji Sanayi Bakanlığı'nın önerisiyle arıtılma endüstriyel atık suların arıtılmış suyun renksizleştirme ve iletkenlik parametresi uygulanmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjının gerçekleştirilmesi şirketin temel amacıdır diyor. Yani şimdi diyor ki bunun maliyeti daha yüksek dolayısıyla biz bunu bu şekilde aratacağız. Ya kitapta da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet. biz bir şeyleri yapıyoruz ama bunun maliyetini topluma ve çevreye yüklüyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Konu bu. Burada da maalesef durum bu. Yani Marmara işte halının altına süpürürüz şeyin altına ama süpürün işte şeyle birlikte müsilajla birlikte çünkü buna hep müsilaj deniyor ama bu müsilaj değil. Bu bir çevre felaketi ve bu çevre felaketi müsilajla birlikte gözle görünür bir hale geldi. Eğer olmasaydı belki bütün bunlar yine konuşulmayacaktı. Fakat gözümüzün önüne gelmiş olduğu halinin sebebi ne yazık ki elde edilecek olan gelirin veyahut maliyet düşüklüğünün doğadan daha önemli olduğu varsayımıdır. Bu yanlış bir varsayımdır. Evet yani kirliliğe dair mevzuatı uygulamayan devletin suistimalini şirketleşmiş hali diyor Önder Al dedik. Şu Ve Bakan Barank'ın <gülüyor> Ergene Nehri'ne atıtılan pisliğin derin denizde şarjıyla nasıl Marmara'ya atılacağını anlatırken de çevre yıkımı projesi değil, çevre projesi olarak anlatılıyor. E, o zaman e, ben e, şeyi de e, sormak istiyorum. E, şu şey bilgisi vardı o yine önder araştırmayı yaparken yönetim kurulu başkanı ve şirketin kurucusu olarak işte bu İstanbul valisi olduğunu filan söylüyor Defne senin dediğin gibi ve bunlara ait bir web sayfası yok Ticaret sicil gazetesinde de bilgisini bulamadım diyor. Sen buralarda herhangi bir bilgiye ulaşabildin mi? Yani benim bulduğum bilgiler... Defne'ye sormuştum ama çok evet. özür dilerim lütfen. İk, i̇kiniz size cevaplayın lütfen. Tabii defne, defne, Defne devam et ne olur. Ee, evet, evet bulundu. Onları bulmak o kadar zor olmadı. Biz yani işin çok uzmanı olmadığımız için bulması kolay değildi. Ancak İzmir'li avukat dostlarım Doğa Derneği'nin de pek çok ekoloji davasıyla ilgili şeyde sahada olan, bugünkü hukuk sistemimizi yaşadığımız ekolojik problemlerle dengede bir Adalet arayışında tecrübeli olan altı parmaklar, Özlen ve Cem altı parmak. Onlar aracılığıyla buldum. Buluyorsun ama bunun bir faydası yok. Çünkü günün sonunda online'da şeffaf bir varlığı yok bu şeyin şirketin. Yani bugün herhangi bir aldığınız deterjanın, kremalı kurabiyenin, onun bunun her şeyin öyle ya da böyle. Üreticisinin online'da bir web sayfasını buluyorsunuz. Hiçbir şey telefon açıp soru sorabileceğiniz bir iletişim numarasını buluyorsunuz. info adresi buluyorsunuz. E-mail atabiliyorsunuz. Bunun yok. Hı -hı. Şimdi bu, bu tarafı işin zaten çok çok karanlık. Hiçbir şefaflık olmuyor. Ama asıl başka bir şey az önce konuşurken niçin Ergen'e Saros'a boşaltılmayıp da Marmara'ya boşaltılır hale geldi? Esas hı. burada önemli bir şey var. Saros e, paylaştığımız bir deniz. Kiminle paylaşıyoruz? Yunanistan'da. arası. Evet. Tabii sorumluluklarımız Aynen var. Aynen öyle. Orada yasalar bizi cezalandırabilir. Nokta. Hı hı. Evet. Marmara'da yasa cezalandırmayacak. Şimdi bu, bu açıktan yararlananlar genellikle kötü, af buyurun eşkıya kılıklı, büyük para kazanma niyetli iş insanlarıydı. Bizim seyrettiğimiz filmlerde hep karanlık karanlık olanlar onlar değiller mi? E bunu bugün, bugün devlet yapıyor. Bunu bugün devlet yapıyor. Ne uğruna bilmiyoruz. Yani <gülüyor> niçin Ergene'ye boşaltılan o pis suları biz pirincimizde yemek zorundayız? Neden Marmara'nın üzerinde görmek zorundayız? İçinde bir ölüm olarak tanık olmak zorundayız? Biz kimin için heba ediliyoruz? Bu yaşamlar ne için yok ediliyor? Bunun cezasını verebilecek hiçbir merci yok mu? Esas konumuz budur. Ve Türkiye'nin hukuk sisteminde bunu konuşacak hukukçulara ihtiyacımız var. Ben bu soruyu bütün, bütün büyük hukuk fakültelerine Twitter'dan sordum. Her birinin dekanına, dekan yardımcılarına sordum. Bırakın Hukuk kulüplerine bu üniversitelerdeki sordum, Twitter ödülüğüne sosyal medyalarını kullanmıyorlarsa açmasınlar hesaplarını. Bakmayacaklarsa hmm. cevaplamayacaklar. Sadece bir üniversitenin hukuk fakültesinin dekan yardımcılarından bir kadın, genç bir kadın sadece hmm. o like etti. <gülüyor> Nokta. <gülüyor> evet. Şimdi bu evet. karanlığın ötesinde bir şey yani internet sitesini bulamamanın çok ötesinde bir problemden bahsediyorum. Gerek muhalefet olarak, gerek hukukçularımız, adalet sisteminin bekçileri, hukuk yapan insanlarımız olarak biz bu idareye mecbur kaldıysak bu memleket sahipsiz kaldığı için. Bu sahipsizliğimizin fotoğrafıdır. Uluslararası sulardan kendi iç denizimize, denizimize akan leş gibi simsiyah bir su sahipsizliğimizin işaretidir. Bizi sahipsiz buldular. Evet e, sanırım bitmek üzere e, vaktimiz. Belki yarım dakikamız kaldı. İzel eklemek istediklerim var mı? E, valla durum gerçekten maalesef böyle. Fakat e, biraz önce de belirttiğim gibi e, bizim e, inandığımız adalet duygusunu ve bu konuya ilişkin olan umudumuzu kaybetmeden... Tutabildiğimiz yerlerden tutarak hep birlikte aksiyona geçip e, bazı şeyleri durdurmanın yolunu, iyiye dönüştürmenin yolunu bulmalıyız diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ve de galiba e, ortak buradan çıkan en önemli sözde adalet değil mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Tamam. Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Sağ olun, ediyoruz. var olun. Teşekkür ederiz görüşmek ee, üzere. görüşmek üzere sevgili dinleyicilerimiz bugün defne Kor yürek ve izerleyvi coşkun konuklarımızdı Önümüzdeki hafta Daha doğrusu 15 günde bir artık programlarımız görüşmek üzere diyoruz biz de dinlediğiniz için teşekkürler Adalar hepimizin hoşça kalın Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal